بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن يفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Yuslih lakum a'ma lakum ve yagfir lakum en zunubakum. Vemen yuti' allahe ve rasulahu. Fakat faza febzan a'zima. Amma ba'an. Fa'staqal hadithu kitabu allah. Ve khayral hadithu muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sharal umuru muhtetatuhu. Ve kulla muhtetatin bid'a. Ve kulla bid'atin dalale. Ve kulla dalaletin fin nair. Zunba ba'an. Diyli kardeşlerim. En son. Gečtiğimiz hafta. Uhud Savaşı'nın yenilgi aşamasını konuşmuştuk. Onunla ilgili kıssaları anlattık. Sahabelerin tek tek, özellikle kahramanları kahramanlıklarından, cesaretlerinden bahsetmiştik. Onunla ilgili hadiseleri anlatmıştım. Şimdi bu konu biliyorsunuz iki hafta sürmüştü bu konudan elde edeceğimiz dersler nelerdir? Çıkan sonuçlar nelerdir? Onları konuşacağız. Birincisi, değerli kardeşlerim, Uhud Savaşı'nın yenilgi aşamasından elde edilen birinci ders, çıkartılacak birinci şey, Allah Azze ve Celle'nin emrine ve Rasulünün emrine boyun eğmede, itaat etmede gevşeklik göstermek, ümmete olan yardımı, günler Veya yıllarca ertelejebilir. Tehir edebilir. Ve ümmet bunun bedelini öder diyor. Bununla ilgili Allah Azze ve Celle Nur suresinde فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ Onun emrine Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalif hareket edenler, ona karşı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden korksunlar. Yahut da elin, yani can yakıcı bir azabın kendilerine isabet etmesinden sakınsınlar. Diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine bilerek, açıkça, kasten muhalefet etmek caiz değildir kesinlikle hangi emri olursa olsun, yani özellikle yapılmasını istediği veyahut da yasakladığı bir şeye karşı çıkılmaz. O zaman bu ayetin muhatabı olur. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٍ اَوْيُس۪يبَهُمْ عَضَابٌ اَل۪يمٌ Evet. Onun emrine karşı çıkanlar başlarına bir belanın gelmesinden Yahutta da can yakıcı bir azabın gelmesinden sakınsınlar diyor. Al-i suresinde ise Allahu Teala o Uhud savaşının neticesinde müminlerin bazı müminlerin söylediği şeyi naklederek bu başımıza gelen şey neredendir diyenlere karşı bakın ne cevap veriyor. Avalem ma asabetkum musibetun Size bir musibet isabet ettiği vakit yani yani Uhud'da yenilgiyi aldığınızda kad asaptum misleyha. Bedir'de de siz bunun iki katı o müşriklere zarar vermiştiniz. Isabet etmiştiniz. Kultum enna hala. Diyorsunuz ki bu nereden? Bu nereden geldi bize? Yani bu, bu musibetin sebebi nedir? Kul min Diyor ki Allah Azze ve Celle, de ki o kendinizdendir. Kendi nefsinizden, sizden kaynaklanıyor diyor. İnne Allahe ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Muhakkak Allahe her şeye kadir, her şeye güç yetirendir. Evet. Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede ve ma asabetkum musibetin fe bima kesebet eydiyikum ve yafuan Ve ya'fu han kefir. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizi, <gülüyor> ellerinizin yaptığı, kazandığı şeylerdendir. Yani yaptığınız günahlardandır. Allah ise çoğunu affediyor. allah Teala o yaptığınız yanlışların bir affediyor. Vallahi. Çünkü Allah Azze ve Celle, Kur'an'da öyle diyor. Allah Azze ve Celle ise, ...az önce söylediğiniz gibi... ...estakal hadiyiz... ...sözlerin en doğrusunu söylüyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı kitab Allah. Allah Azze ve Celle bir şey söylüyorsa o... ...en doğru. Ondan daha doğru sözlü kimse yok. Onun için başa gelen musibetler... ...hemen insan kendisini kontrol edecek. Acaba ne günah işledim? Estağfurullah deyip... ...tövbe edecek, istiğfar ediliyor. Kendisini hesaba çekecek. Diyelim ki kendi nefsinde bir şey bulamadı. O zaman da Allah Azze ve Celle kendisini imtihan ediyordu, sabredecek. Biz bilmiyoruz, gerçekten günahımız sebebiyle mi karşımıza geliyor. Bilmiyor isek sabredeceğiz. Sabrımızın neticesinde de Allah Azze ve Celle inşallah derecemizi yükseldi. Ama günahımız o kadar çok ki, önce onu düşünmek lazım. İşte Uhud'da da konumuz Siyer ve Uhud Savaşı'ydı. Uhud'da da okçuların, okçu tepesini, okçular tepesini, yani e, Ayneyn tepesini, geçidini terk etmelerinden dolayı Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine aykırı hareket ettiler. Oysa ki Aleyhisselatu Vesselam daha savaşın başında, e, sahihi Buhare'de geldiği üzere, bunu birkaç sefer söylemiştim, üstüne basa basa basa müminleri uyardı. Oraya gönderdiği 50 kişiyi başlarına tayin ettiği Abdullah ibnü Cübeyri hepsine sıkı sıkı tembihte bulundu. Ne dedi biliyor musunuz? Eğer bizim diyor yenildiğimizi, yani kuşlar tarafından böyle alınıp götürüldüğümüzü Ya yenili, yenildiğimizi kastediyor. Yani yenildiklerini kastediyor. Yenilip de kuşlar tarafından alınıp götürülsek dahi sakın ola ben size bir şey söyleyinceye kadar yani bir haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Eğer biz o müşrikleri hezimete uğratsak ve ayaklarımızın altında çiğnesek sakın ola ki ben size bir haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayın diyor. Ne yapıyorlar? Bakıyorlar ki Müslümanlar, müşrikleri hezimete uğratıyor. Müslümanlar galip geliyor, yerlerinden inliyorlar. Ganimet isteği onlara galibe çalıyor. Aleyhisselatü vesselamın emrini e, aykır hareket ediyorlar. Dolayısıyla da yenilgiyi tanıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle onu söylüyor. Bu kendinizden, sizden kaynaklanıyor. Diyor. Hafız İbni Hacer Rahmetullah aleyh bu olayı anlatırken şöyle eee e, anlatıyor, izah ediyor daha doğrusu. Müslümanlar isyanlarının kötü sonucunu tattılar. Yani bu olay bu olay yaşadıkları Uhud'daki bu yönü ilgi isyan etmelerinin kötü bir akıbeti, kötü bir sonucu. Ve Ali Sırat ve okçulara yerlerinizi terk, terk etmeyin dediği halde terk etmeleri neticesinde işledikleri yasağın işledikleri yasağın bir sonucudur. Onun bir kötü akıbetidir. diyor Ve müellif Doktor Hammuş bu kitabın yazarı, o da diyor ki işte bugün de ümmet ümmetin zillet içerisinde olması sıkıntılar içerisinde olmasının sebebi Allah Azze ve Celle'ye onun emirlerine karşı gevşeklik göstermelerinden kaynaklanıyor. Öyle. Yani genel olarak musibetimiz, belamız Allah'ın dinine sahip çıkmamamızdan kaynaklanıyor. Allah'ın koruduğu, gücün üsbetinde Allah'ın emrine sahip çıkanlar müstesna. Onlara diyecek bir sözümüz yok ki öyle insanlar olacak elhamdülillah. Kıyamete kadar olacak. Allah'ın dinine birileri sahip çıkacak. Allah biz onlardan yapsın kardeşim Evet. Yine <gülüyor> müerlüf diyor ki, kitabın yazarı, bu ümmet Allah'ı kızdıracak ve Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu gerektiren sebeplere tamamen ters hareket ettiğinde Allah'ı kızdıracak şeyleri helal saydığı e, saydığında bu musibetler geliyor. Yani hangi yardım, hangi kuvvet, hangi metot olursa olsun ama Allah'ın e, kızdığı bir şey Allah Azze ve Celle'nin istemediği, razı olmadığı bir şey olursa aynı şekilde bir <gülüyor> Bunların hiçbir faydası olmayacaktı. Yine hezimete giden bir yol olacaktı. Evet. Oysa ki diyor, Oysaki ki e, İslam'ın medeniyetini, tarihini meydana getiren o ilk insanlar, o ilk sahabeler onlar gibi olmak gerekiyor. Son derece Allahu u Teala'nın dinine sahip çıkmak gerekiyor. Onlardan birini Sa'd ibn-i anlatırken diyor ki, bu e, hadisin kaynağını buraya almamış. Ben araştırdım. Müstedrek. Hakimin müstedrekinde geçiyor. Bazı muhaddisler hasen derecesinde diyorlar. Sa'd ibn-i Sa'd ibn-i Rabi kendisinin Uhud'da yaptığını gören bir kimseye diyor ki başına gelen olaydan dolayı Allah ve Resulü Vesselam'a ulaştır ve de ki Sa'd ibn Rebi şöyle diyor. Allah Nebilerden yani peygamberlerden ümmetinden yana ne hayırlı şey varsa ne kadar hayırlı şey varsa onu sana versin. Yani hayırda karşılığını versin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu sözünü iletmesini söylüyor. Ümmetinden yana ne hayır varsa, o bütün hayırlar sana ey Allah'ın Resulü karşılık versin. Allah Azze ve Celle karşılık versin diyor. Bütün hayırları sana nasip etsin demek. <gülüyor> ve kavmine, yani oradaki insanlara benden selam söyle ve onlara de ki diyor Said İbn-i size şöyle söylüyor. Yani size nasihati var. Son anları. Eğer siz nebinizi, peygamberinizi terk ederseniz, Allah'ın katında hiçbir mazeretiniz, özrünüz olamaz. Ve sizden birisi, gözü görürken eğer, gözü etrafı gördüğü halde peygamberinizi terk ederseniz, Allah'ın katında hiçbir mazeretiniz olamaz. Hem peygambere selam söylüyor, ona dua ediyor, hem de müminlere o haldeyken nasihat ediyor. Evet, bugün de Müslümanlar, bizler yani, bizler, başka bizim dişimizdeki insanlar değil, bizler, Allah'ın dinini terk ettiğimizde, dinimizin öğretilerini, şiarlarını bozup değiştirdiğimiz zaman, hadde açtığımız zaman, Allah korusun, musibet eksik olmayacak. Allah bizi bundan korusun. Dinimizi tahrif eden, bozan değil, Allah'ın razı olduğu, Resulullah Nislam'ın da gösterdiği şekilde öğrenen ve yaşayanlardan eylesin. Ve o geçmişteki dedeler, ataları, yani salih kimseleri, yani o Uhud'da, Bedir'de şehit olan, kahramanlık gösteren, o ilk Müslümanlar örnek almayı bizlere nasip etsin. Evet, ikincisi kardeşlerim savaşlarda, savaş cereyan ederken, cihat devam ederken komutanın kaçmayı değil de e, mev bulunan mevki, tutulan bölgeyi e, terk etmeyi değil de şehitliği istemesi, birilerinden şehit olunmayı istemesi Veyahut da kendisinin aynı şekilde şehitliği talep etmesi. Buna da Enes İbni Nadır'ın kıssasını delil getiriyor. Enes İbni Nadır'ın kıssasını anlatmıştım size. Allah Azze ve Celle ile beyatlaşıyor. Yani sözleşiyor. Hiçbir şekilde Allah düşmanla karşılaştırırsa yani kaçmayacağına dair neler yapacağına dair Allahu u Teala'ya söz veriyor. Ve o sözünde de duruyor. Enes İbni Nadır Radiyallahu an. Bu Enes bin Malik'in amcasıdır. Enes bin Malik'in amcası. Uhud'da kardeşlerim şehit edildiğinde Saad radiyallahu an diyor ki Ali siratü vesselam'a vallahi ey Allah'ın Resulü ben Enes bin Nadir'in yaptığı gibi yapamadım. Güç yetiremedim onun yaptığını. 80 tane, 80 küsur tane diyor üzerinde ok veya mızrak Veya kılıç darbesi bulduk. Diyor. Ve hiç kimse onu tanıyamıyor. Öldürülüyor ve müfve yapılıyor. Yani ağzı burnu bütün organları kesiliyor. Enes i̇bn adı. Kız kardeşi tanıyorum. Enes diyor ki, radiyallahu anh, biz diyor şu ayeti o ve onun gibi insanlar hakkında indiğini düşünürdük diyor. Minel mü'minine ricalim sadaku ma ahadun laha aleyh. Ve minhum men gada nahbuhum ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila Müminlerden iman edenlerden öyle kimseler vardır ki onlar Allah'a verdiği sözlere sadıktırlar. Ve onlardan bazıları sözünü yerine getirmiştir yani şehit olmuştur. Bazıları da beklemektedir yani henüz bekliyor sözünü yerine getirmek için. Ve ma beddelu tebdila hiçbir şekilde de değiştirmediler kendilerini, sözlerini değiştirmediler. Allah böyle sadıklardan eylesin. Allahu akbar. Yine bir ensari kimse kan içerisindeyken Uhud kanlar içerisindeyken vücudu titrer bir vaziyette kendisine muhacirlerden birisi gelip ey falanca Muhammed'in öldürüldüğü hakkında ne hissediyorsun dediğinde o ne diyor? Diyor ki eğer Muhammed öldürüldüyse tebliğ etmiştir. Yani vazifesini getirmiştir. Siz dininiz adına savaşın diyor. Ölürken ki halleri böyle. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ali radiyallahu anh'la ilgili bir hadise anlatılıyor. Hasan bir senetle Ebu Yala'nın rivayetinde kardeşlerim. Diyor ki Ali radiyallahu anh kendisinden bahsederek Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında Uhud günü insanlar dağıldığında, açıldığında ölülerin içerisine baktım. Aleyhisselatü Vesselam'ı göremez. Kaçmış olamaz diyor. Aleyhisselatü Vesselam kaçmış olamaz. Ölülerin içerisinde de yok. Diyor ki Allah Azze ve Allah Azze ve Celle bize kızdı diyor. Yaptığımız şeylerden dolayı diyor. Böyle düşünüyor bak. Böyle düşünüyor. Demek ki bize kızdı ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı çekti içimizden. Kaldırdı diyor. Ve ondan sonra benim için diyor yaşamak yani yaşamakta bir hayır yok. Ölünceye kadar ben diyor savaşırım diyor. Ölünceye kadar savaşmak, ölünceye kadar elimden geleni yapıp savaşmak benim için daha hayırlıdır diyor. Bu kılıcının ucunu kırıyor. Sonra da onunla müşriklerin üzerine saldırıyor. Birden insanlar onun önünü açıyorlar şöyle. Bir de bakıyor ki aleyhissalatü vesselamın önünde buluyor kendisini. O arada fark ediyor yani. Öyle bir cesaretle Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle ışıklarının üzerine dalınca insanların önünü de aleyhissalatü karşısında buluyor. Evet. Allah ondan da razı olsun. Evet, evet. <gülüyor> Bu Enes İbni Nadır'la ilgili bir başka rivayette Zeyd Bin Sabit kardeşlerim, Enes İbni Nadır'ı ararken bu da e, İbni İshak'ın rivayetinde e, Sıgah ravilerin rivayet ettiği bir e, e, şeyle geliyor zincirle geliyor diyor ki Enes İbni Nadir bu adam bunu kan, e, son nefes halindeyken buluyor yani Zeyd bin Sabit, Enes İbni Nadır'ı can çekişirken yani bizim tabirimizde o halde bulunca diyor ki Enes İbni Nadır ben cennetin kokusunu hissediyorum. Ve kavmime, ensarlılara de ki, ensarlı çünkü bu, muhacir değil. Eğer diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı terk ederseniz, ondan uzaklaşırsanız ve sizden biri etrafına bakar haldeyken yani gözü görür haldeyken Sizin Allah'ın katında hiçbir diyor, özrünüz, mazeretiniz olamaz diyor. Allah-u Allah. O da aynı şeyi söylüyor. İşte bu gibi insanlar, bu gibi kahramanlar, yiğitler Allah'a verdikleri sözü en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Peki Allah-u Teala onlara ne vaat ediyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne vaat ettiğini açıklıyor. Innal ladhe inna Allaha hastera min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi al jannah ma'aka Allahu canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır diyor. Yuqatiluna fi sabilillah ve <yukatilun> Allah yurundu salanışlar ölür öldürülür öldürür ve ölür va'den aleyhi va'den aleyhi fit tevrati vel incili vel kur'an bu Allah'ın üzerine Tevrat'ta da, İncil'de da, Kur'an'da da bir va'dir söz. Allah bunu yerine getirecek. Allah-u Teala bu sözünü yerine getirecek. ve men evfa bi ahdihi min Allah peki Allah'a ahdini yerine getirmeden daha vefalı Allah'a ahdini verdiği sözü yerine getirenden daha, yerine getirenden daha sadık kim olamıyor? kim daha vefalı diyor? Sevinin müjdeleyelim size ki siz bağlandınız. Allah'la yaptığınız beyatlaşma, sözleşmeye karşılık sevinin diyor Allah. Ve zerkem bu felz ulazim işte bu büyük kurtuluş. Evet, onlar bunu hak ettiler. Allah hazretleri ve celle bizim de hak etmemizi nasip etsin. Bu savaşta üçüncü olarak Talha, Zübeyr, Sa'd radıyallahu anhuma'ların fazileti. Onlarla ilgili kıssaları anlatmıştım. Onların faziletine dair, nasıl kahramanlık yaptıklarına dair. Mesela onlardan eee Talha radıyallahu anhu, Aleyhissalatu vesselam <gülüyor> 12 kişiyle beraberken birden müşrikler hücum edince bunlara karşı kim diyor bize yardım eder diyor. Talha diyor ki ben hemen öne atılırım. Ben israr etsem sen yerinde duruyorsun. Sonra bir ensarlı çıkıyor. Şehit onunca kadar savaşıyor. Öldürülüyor. Sonra arkasından tekrar müşrikler saldırınca İsrafil'in ve beraberindeki gruba karşı kim bunlara karşı koyacak diyor Talha ben. Her seferinde defalarca Talha ben, ben, ben diyor. Nihayet ensardan kimse kalmayınca Talha radıyallahu anh 11 kişiyle savaşıyor ve parmakları kesiliyor. kesiliyor Felç gibi bir şey oluyor yani. Parmakları kesiliyor. O anda kesildiğinde bir e, böyle inleme veya e, sızlanma ifadesi kullanınca yani bir çığlık gibi bir şey atınca aleyhissalatü vesselam eğer diyor bismillah deseydin bak bismillah deseydin Melekler seni insanlar görünceye kadar yukarıya kaldıracaklardı ve müşrikler de yenileceklerdi. Diyor. Allahu Ekber. <gülüyor> Sahi bir hadis bu. Bu hadis Nesai'de geçiyor. Yani o anda bile yani Talha radıyallahu anh şehitlikle şey, cennetle müjdelenmiş bir sahabi. Ama o anda bile eğer aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Bismillah deseymiş demiş olsaydı diyor aleyhissalatü vesselam Melekler onu kaldıracaklardı diyor. Yani her anda bile en acı anda bile Allah Azze ve Celle emmak var. İsyan yok. Bağırma çağırma yok. Ben bunu anlıyorum bilmiyorum. O yüzden diyor. Böyle yapacağına Bismillah deseydin diyor. Allahu akbar. Yine sahih Müslüm'de anlatılan bir rivayette bir gün Aleyhisselatü Vesselam Hira'da. Mekke'de Hira'da. Oradakini daha hareket ediyor, böyle sallanıyor. Diyor ki Hira yavaş o sakin ol. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık, bir de şehit var diyor. Yani ama burada yani e, birer taneyi saymıyor tabi. Peygamber var, sıddık var, şehit var diyor. Davi, hadisin davisi Ebu Hureyre radıyallahu anh O zaman diyor, o dağın üzerinde bir peygamber aleyhissalatü vesselam var. İki, Ebu Bekir vardı. Sıddikov. 3 Ömer vardı. 4 Osman vardı. 5 Ali vardı. Altı, Talha vardı. 7 Zübeyir vardı. 8 Sa'd bin Ebi Vakkas vardı. Bunların hepsi de cennetten mücdelenmiş insanlar zaten. Ve hemen hemen e, Ebu Bekir'in dışında hemen hemen hepsi de şehit oluyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü mastu tasdiklenmiştir. Doğrudur. Bunların hepsinin kendilerine mahsus bir fazileti, üstünlüğü, kahramanlığı, şecaati söz konusu. Evet. Dördüncüsü, kardeşlerim, dördüncü alacağımız ders, meleklerin bu savaşa, Uhud savaşına, Bedir'de olduğu gibi Uhud savaşına da gelmeleri ve bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ı müdafaa etmeleri. Evet. Sahihayn'de yani Buhar ve Müslim'de rivayet edilen hadislerde Sad, Ebn-i Ebi Vakkas Aleyhisselatü Vesselam yanında ya Talha ve Sad ikisi hiç ayrılmıyorlar o kritik dönemde. En sıkıntılı dönemde iki kişi kaldıkları zaman <gülüyor> diyor ki ben Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ tarafında ve sol tarafında üzerlerinde beyaz elbise olan iki adam gördüm. Onlar böyle şedid bir şekilde çok sağlam bir şekilde savaşıyorlar dedi. İşte onunla kastedilen Cebrail ve Mikail'dir. Diyor. Savaşlarda Allah'ın yardımı meleklerledir. Bunu da daha önce defalarca söylemiştim. Hiçbir şekilde şehitler yani ölmüş şehitler, ölmüş evliyalar, ölmüş peygamberler salih kimselerle değil. Sadece ve sadece Allah'ın melekleriyle. Bedir'de olduğu gibi. Allah-u Teala Bedir'de ali İmran Suresi'nde anlatıldığı üzere üç bin, bin melekle desteklemiştir müminlerim. Burada da yine Cebrail ve Mikail geliyor işte. İnsanların sarıflı, cübbeli, yeşil, beyaz, atlı diye sıfatladıkları şey eğer hakikatsa, eğer gerçekten böyle bir şey varsa insanların vehmi uydurması e, veya hayalet olarak gördüğü şey değil ise olabilir. Allah'ın yardımı meleklerdir. Başka bir şey değil Bunu böyle bilmek gerekiyor. 5 Beş. 5 alacağımız netice ders. Cihattaki niyetin iyi olması cennete ulaştırmada bir eserdir. Yani etkidir, tesir eder. Bunu da Amr İbni Ukayş radiyallahu anh'ın kıssasından anlıyoruz. Onu anlatmıştım. Bu adam Kardeşlerim İslam'a girmeyi istemiyor. Hoş görmüyor. Faiz alacakları varmış. Ebu Davud'da gelen e, rivayete göre bir sürü insandan faiz alacağı varmış. Onu alayım da ondan sonra Müslüman olayım diyor. Böyle bir düşüncesi var. Sonra Uhud'da müminler savaşa çıktığı zaman Medine'de soruyor soruşturuyor. Falanca oğullar nerede? Uhud'da falancalar nerede? nerede? Uhud'da hepsinin Uhud'a çıktığını görünce o da hemen çıkıyor Uhud'dan. Hatta çıktığı zaman Müslümanlar, yani Uhud cephesindeki mü'minler engel oluyorlar. Ne oluyor, Sen Müslüman değilsin Çünkü hani Bedir'de de aleyhisselatü vesselam bir müşriye uğruyor. Ona e, hatta mü'minler onu görünce seviniyorlar. Çok kuvvetli, güçlü, sağlam bir adammış. Savaşmasını iyi bilen bir adam. Ben de size katılabilir miyim? Ganimetten pay alabilir miyim? deyince aleyhissalatü vesselam ben müşrikten yardım istemem diyor. Adam orada bırakıyorlar adamı. Aradan biraz zaman geçiyor. Başka bir konaklamaya yerinde aynı adam tekrar yanına geliyor. Size katılabilir miyim? diyor. Aleyhissalatü vesselam ben müşrikten yardım istemem 3 sefer geldiğinde aynı şekilde ben size katılabilir miyim? deyince, deyince İslam müşrikten yardım istemem diyor. O da Müslüman olduğunu söylüyor. Ve kelime-i şahedlik titriyor. Ondan sonra katılmasına izin veriyor. Evet. İşte bu adam da kardeşlerim e, Amur ibn-i Ukayş'i görünce müminler Müslüman olmadığını biliyorlar ya öncesinde. Engel oluyor. Hayır diyor, ben Müslüman oldum. Diyor. Ondan sonra savaşta yaralanıyor Uhud'da. Alıyorlar götürüyorlar evine. Ee, sahabeden şey diyor ki Sa'd ibn-i bu da Ensar'ın ileri gelenlerinden e, komutanlardan birisi. Kız kardeşine diyor ki sor bakalım diyor Amr ibn-i Ukayşeh. Yani kavmine düşkünlüğünden kavmiyetçilikten, milliyetçilikten mi savaştı? Yoksa müşriklere kızdığı için mi? Veyahut da Allah için, Resulü için mi savaştı? Soruyorlar Allah ve Resulü için Allah ve Resulü için müşriklere kızdığı için savaştım diyor, vefat ediyor. Ravi diyor ki, hiçbir namaz kılmadan vefat etti ve şehit oldu diyor. Cennete girdi daha diyor. Cennete girdi. Allahu Daha hiçbir namaz kılmamış. İşte bu niyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle niyetlerimizi salih kılsın. Evet. Yine Buhari'de ve Müslüm'de rivayet edilen e, bir hadiste bu adamın tam zıttı bir e, durum. Yani bu adamın başından, Amr İbni Ukayş'ın başından geçen e, durumun tam zıttı. Adamın niyeti bozuk. O zaman ne oluyor? Cehenneme gidiyor. E, ameli boşa gidiyor Allah korusun. İşte bu da yine Buhari ve Müslüm'de rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam müşriklerle karşılaşıyor Hayber'de diye geliyor bir başka e, ifadelerde ise alimler e, bu Uhud'dadır Uhud'da olmuş bir hadise de diyorlar nihayetinde bizim için burada e, alacağımız e, hüküm ders çok önemli onu söyleyeyim e, önce kısay anlatarak aleyhissalatü vesselam Müslüklerle karşılaşıyor. Onlarla savaşıyor. Sonra kendi bölgesinde askerlerinin tarafına çekiliyor. Müslükler de kendi taraflarına çekiliyorlar. Ee, <gülüyor> Bir tane adam var ki bu, bu Yahudilerden e, hiç geride kalmış ayrı duran ne kadar adam varsa hiç bırakmıyor. Peşlerine düşüyor ve kılıcıyla onların başına darbe indiriyor. Yani öldürene kadar onların peşini bırakmıyor. Bir tane adam. Müminler diyorlar ki Ya ne kadar güzel savaştı yani Falanca kimsenin yaptığı gibi Bizden hiç kimse öyle cesaretli Davranamadı diyor diyorlar. Bu adamı övüyorlar Aleyhissalatü vesselam diyor ki O ateş ehlindendir Sonra Peygamberimiz böyle söyleyince O adamın ateş ehlindendir Dediği adamın arkadaşlarından biri Onu takip ediyor Nerede savaşı sonla beraber savaşıyor. Nerede mücadele ederse o savaş halinde onunla beraber hareket ediyor. Sonra bu adam ateş ehlinden denilen adam ciddi bir yara alıyor. Büyük bir yara. Alıyor. Ondan sonra yarasına dayanamıyor. Kılıcının sapını aşağıya keskin tarafını uç kısmını da karnına getiriyor ve üzerine atlıyor kılıcın üzerine. Kendisini öldürüyor. Onu takip eden arkadaşı, arkadaşı ben şahit ed şahitlik ederim ki diyor ey Allah'ın Resulü sen Allah'ın Resulüsün diyor. çünkü onun cehennemlik olduğunu haber vermişti. Peygamberimize gelip böyle söyleyince sen Allah'ın Resulüsün deyince ne oldu diyor. Diyor ki falanca söylediğin ateş ehlindendir dediğin bizim de ne kadar iyi adam ne kadar cesaretli adam dediğimiz adam var ya diyor. Böyle böyle oldu. Yani savaştı savaştı Ondan sonra da büyük bir yara aldı. Ona da dayanamadı. Kılıcının üzerine kapandı ve kendisini öldürdü. İntihar etti diyor. Allahu akbar. İntihar etti diyor. <gülüyor> Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bakın ne diyor. Bir adam ki اِنَّ الرَّجُولَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَحْلِ الْجَنَّةِ ف۪ي مَا يَبْدَعُ لِلنَّاسِ İnsanlara gözüktüğü kadarıyla bir insan Cennet ehlinin ameliyle amel eder. Ve o ehli, o men ehlin-i nar. O ateş ehlindendir diyor. Neuzu billah. Ve inne'r rajula leya'malu amale ehlin-i nar fima yabdahu lin-nas wa huwa min ehli'l-cenne. Ve bir insan da ateş ehlinin ameliyle amel eder, insanların gördüğü kadarıyla, insanlara gözüktüğü kadarıyla ve o cennet ehlindendir. Diyor. Burada işte son hatime dediğimiz insanın gözünü, ağzını kapattığı, Allah'a teslim olduğu an o kadar önemli ki. Ne niyet üzere öldüğü o kadar önemli ki. Yani adam cennet ehlinin ameliyle amel ediyor, ediyor, ediyor. Bir anda cehennemlik amelle amel ediyor. Ama insanlara gözüktüğü kadarıyla ondan sonra cehennem boyuyor. Tam tersi de olabiliyor. Muhammed Salih Huseymi rahmetullahi aleyh cennet ehlinin ameliyle amel edip edip de diyor, sonra cehennemlik olan kimseler azdır elhamdülillah diyor. Gerçekten de öyle. Ama cehennemlik gibi gözükup da son anda cennetlik ameli işleyip de cenneti elde eden kimseler elhamdülillah onlar çok. İşte ondan dolayı ümitle korku arasında olmak lazım. Niyet çok önemli. İşte burada adamın niyeti bozuk. Bu adam <gülüyor> ne, ne niyet üzere savaştı ve ne yaptı? Ee, bir başka rivayette anlatıldığına göre, Hafız Ebn-i anlattığına göre bu diyor kavmiyetine düşkünlüğünden, kavmiyetçilikten dolayı savaşıyor bu adam. Ondan sonra da yara alıp da dayanamayınca kendisini öldürüyor. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi kullanıyor. İnnehum min ehlinna. O Ateş ehlinden dedi. Ne'udhu billah. Allah'ım son al halimizi salih amel üzere, salih niyet üzere olmasını bize nasip eyle ve sana Müslüman <gülüyor> iman etmiş olarak teslim olmayı bize nasip eyle ya Rabbim. Evet. Altıncısı ve sonuncusu Huzeyfe radiyallahu anh'ın fazileti diye almış Uhud sanayi elde edilen konulardan birisi de bu. Huzaife Tüknul Yemen El Yemen'in oğlu Hatırlarsanız söylemiştik. Bir ara Müslümanların arkasından bir adam sesleniyor. İblis. İblis İblis, iblis aleyhi lanet. Aman lanet onun üzerine olsun. Ey Müslümanlar arkanızdalar diyor. Arkanızdalar deyince El Yemen Ve yanında da bir tane adam var yaşlı bunlar aleyhissalatü vesselam kadınların yanına arkaya bırakıyor ama bunlar e, Müslümanlar savaşıyor, cenneti elde ediyorlar. Ondan sonra şehitlik var vesaire gibi düşüncelerden dolayı biz de savaş alın istedikleri için bununla ilgili konu anlatmıştım. Onlar da savaşa geliyorlar. Savaşa gelince, cihada gelince arka taraftan geliyorlar o iblis de bağırıyor ya, arkanizde bağır deyince, Müslümanlar bu adamı, el yamanı, müşrik zannedip, karmaşıklıktan dolayı öldürüyorlar. Evet. Sonra, oğlu diyor ki, yakfirullahu lekum, yakfirullahu lekum. yani <gülüyor> Allah'a kavuşuncaya kadar böyle söylemiş. Huzeyfe radiyallahu anh. Allah sizi bağışlasın, Allah sizi bağışlasın diyor, öldürenlere. Onlara, hiçbir şey yapmıyor. Sadece dua ediyor. Bak, Allah sizi bağışlasın. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine e, Huzeyfe'ye babasının diyetini veriyor. Diyetini Müslümanlar öldürdükleri için hataen. Ama o da alıyor Müslümanlara o diyeti ödenen e, malı tamamen tasadduk ediyor. Ondan sonra da Aleyhisselatü Vesselam yanında o kadar değeri artıyor ki. Radiyallahu anh ve ardâ. Allah ondan rahatsız olsun. Onu hüşnit etsin. İşte böyle kardeşler. Allah Azze ve Celle bu değerli insanların, bu şerefli, aziz, kahraman insanların izinden gitmeyi bizlere nasip etsin. Onların terbiyesiyle bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşlerimizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, tüm müminleri terbiye etsin. Bizleri razı olduğu yolda yürümeyi na Sibesu mi Allahumma salli ve selle ala wallahu alem subhanaka Allah bika